وَاذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ رَتِّبٌ فَعُلِمَ مِنِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبس Suresi'nin 34 ve 37. ayetleri arasında Allahu Teala bizi şu yeşilliklerle dolu dünyadan alıp ahiret ve mahşer manzarasına götürüyor. Hepimizin asla basite almadan dinlememiz ve gereğini yapmamız Zorunlu olan bir uyarı yapıyor Allah. Çok dikkatli dinleyelim. Aminu billehi min al-shaytanir rajim. Bismillahi Rahim. Yüma min ahihi, wa لِكُلِّمْ رِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُونِيهِ صَدَقَ Aziz kardeşlerim Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki mahşer yerinden söz ederken o gün herkes kaçar kardeşinden annesinden babasından eşinden, çocuklarından o gün herkesin kendine yeten bir derdi vardır tekrar mealini sizlere arz edeyim o gün yani kıyamet günü herkes kaçar kardeşinden annesinden, babasından eşinden çocuklarından o gün herkesin kendine yeten bir derdi vardır. Kardeşlerim, Allahu Teala o gün insanlar cehennemden kaçarlar kurtulmak için buyurmuyor. Zebanilerden, meleklerden kaçarlar buyurmuyor. Kimden? Kardeşin, öz kardeşin, annen, baban, eşin, çocukların kim bunlar? Dünyada insana en yakın olanlar Kıyamet günü de Allah'ın Celle Celaluhu en çok kaçacağı ilk kadro olarak sunduğu kimseler şu sayılan beş kişi kardeş anne baba eş çocuk her insanın en çok kiminle beraber kaldın bu dünyada dendiğinde öne çıkaracağı bunlardır, bunlardan biri veya ikisidir, üçüdür Kıyamet günü ilk kaçacağımız kimse bunlardır Neden kaçacağız? Dört sebepten dolayı Birincisi Herkesin Kendine yeter bir derdi var Allah buyuruyor Celle Celaluhu İkincisi Bunlar Dünyadaki yoğun beraberlik nedeniyle Bir şey isterler muhakkak Bir şey isterler Hakları hukukları vardır muhakkak Üçüncüsü Herkes zor durumda Orada milyarlarca insan var belki yüzlerce milyar insan var orada O insanlardan bunu en çok babası, annesi, kardeşi, eşi, çocuğu tanıyor o ise perişan durumda onların onu görmemesini istemesi diğer bütün milyarlarca insandan daha öncelikli görünmekten utanacak herkes ve dördüncü büyük gerçek o da biliyor ki anamı görsem ne olur, babamı görsem ne olur, kardeşimi görsem ne olur eşimi görsem ne olur kimsenin kimseye faydası olmayan bir yere geldik burası kıyamet boşuna onlarla meşgul olmayayım diye düşünecek çok değerli kardeşlerim bir varsayım değil bu ihtimal değil yüzde bin desek yine ciddiyetini anlatamayacağımız kadar büyük bir gerçek kıyamet gerçeği Yaume yefirul mar'u buyurduğu Allah'ın لِكُلِّمْ رِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُنْ يُغْنِيهِ buyurduğu şey Allah'ın o gün herkesin yeteri kadar meşgul olacağı derdi var o yüzden kaçacak buyurduğu şey benim için geçerli senin için kardeşim geçerli insansan geçerli bu gerçeği unutmak derin bir gaflet değildir de nedir acaba? nasıl unutabiliriz bu gerçeği? Dünya ve güzellikleri, menfaatlerimiz, şehvetlerimiz, cicili bücülü sözlerimiz, propagandalarımız, bu gerçeğin yanında ne kadar kurtarıcı ya da kalıcı olabilir? Kardeşlerim, eğer biz, bu ayetleri duyup da, Abese suresinin şu ayetlerini duyup da, nefis muhasebesi yapmıyorsak ben yarın anamdan babamdan, eşimden, çocuklarımdan, kardeşlerimden kaçacak durumda mıyım değil miyim diye bir değerlendirme yapmıyorsak yapıyorsak da bunu öteleyip duruyorsak eğer bu ayetler bize bir hırs, heyecan verip şeytana karşı kötülüklere karşı direnme ve daha iyi mümin olma şuuru kazandırmıyorsam ben anam da olsa babam da olsa kardeşim de olsa Allah'a isyan olan bir işe asla yanaşmam deme ciddiyeti gösteremiyorsam ve bu anlayış yani anamdan babamdan çocuklarımdan, eşimden, kardeşlerimden kaçacağım anlayışı aynı zamanda onlar da benden muhakkak kaçacaklar anlayışı Allah'tan başkasına niye güveneyim bu dünyada düzeyinde bir iman getirmiyorsa bana ve özellikle de bu sayılan kişiler kardeşlerim, anam, babam, eşim, çocuklarım aman benden bir zulüm görmesinler aksine onlara faydam olsun çünkü bir gün karşılaşacağız o sen benim evladımdın diye demeyecek annem o sen benim oğlumdun diye bana merhamet göstermeyecek babam biz kardeştik Anne annen, aynı annenin rahminden doğduk bu dünya, dünyadayken şimdi gel muhabbet edelim demeyecek bir kardeş لِكُلِّمْ لِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذٍ شَأْنُنْ olacak herkesin başı dumanlı o gün herkesin bir derdi var o gün olacak o gün neden ben muhtaç olayım ki onlara neden üzerimde hakları olduğu için üstüme üstüme gelsinler mahşer yerinde diye düşünüp Sıla-i Rahim bağı bulunan akraba ile sorunsuz bir hayat İyilik yapan asla kötülük yapmayan yaptığı iyiliğin karşılığını da Allah'tan başkasından beklemeyen bir anlayışın sahibi neden olmayalım kardeşlerim Kur'an'ımız Rabbimizi hatırlayalım diye değil midir? Rabbimizi hatırlamakta bu şekilde bir hatırlamayı gerektirmiyor mu? Yani biz Allah'ın arşın sahibi olarak, bizi yaratan biri olarak ve cennetin cehennemin sahibi olarak hatırladık diye cennete giremeyiz ki, kurtulamayız ki Allah'ı hatırlamak, Kur'an'ı hatırlamak gerekeni yapmakla mümkündür kafirler, düşmanları Allah'ın, Ebu Cehiller Firavunlar, Allah'ı bilmiyorlar Yağmur yağınca bunu Allah'ın yağdırdığını biliyorlardı diyor Kur'an-ı Kerim Gereğini yapmıyorlardı Bizim de Kur'an hakkında Allah hakkında bilgimiz Bu yevme yefirrul mar'u ayetinin başımıza açacağı dertlerin kurtuluşu için gerekenleri yaptığımız zaman Allah'ı hatırlamış oluruz Kur'an'ı hatırlamış oluruz Kardeşlerim ölüm önümüzde cennet ve cehennem gözümüzün önünde ve biz bugün gerekeni yapabilecek yerdeyiz yarın yani 24 dakika sonra değil 24 saat sonra yapılacak bir şey olmayabilir Velhamdülillahi Rabbil alemin <gülüyor> Mini.